Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz inşallah güneş tutulması ile bunun namazı hakkında. Önce inşallah konu kerime bakalım. Konu-i kerimde güneş, ay, yıldızlar çok çok Allah teala buyuruyor bizlere Yasun Suresi ayet 38'den başlarım inşallah. Es-Selizim İllâh, Bismillahirrahmanirrahim. Ve şemsü tecrih limusakarrin ilah ilahını da kalsıyım. bize buyuran Mevlamız, ve şemsü güneşte Allah'a tanan bir ayetidir. Ayet, Allah'ın varlığının birliğinin azametinin bir belirtisi anlamına geliyor. Mevla yürüyor, ve şemsi güneş de Allah'ın ayetidir, tecrî, tecri akıp gider. Denizdeki gemi gibi güneş de yüzüp gidiyor. Yani durmuyor. Hem kendi eksilenen dönüyor, hem de hareket ediyor. لِمُسْتَقَرِّنْ لِهَا لِمُسْتَقَرِّنْ leha, müstakar mimli masar ismi zaman isim mekan olarak kullanılıyor istikrar köken mazardan geliyor ismi zaman isim mekandır buradaki lambda ile anlamında yani şu zamana kadar Yine burada leha var. Ha zamirdir, o güneş yemektir. Lamda, lam tahsistir. Yani güneş ona tahsis edilen o müstakarında. Müstakar, bugünkü deyimle yörüngesinde, eski isimle mahrekinde nabi güneş durmadan hareket ediyor muhtemelen. Şimdi Müsakar ismi zaman ve ismi mekan anlamına geliyor. İsmi zaman anlamına göre Güneş o belirli zamanına kadar bu yörüngesinde dönüp gezip dolaşacak. Tabi onda bir sonu gelecek. Enerjisi yüklenecek, kıyamet kapacak. Tabi zaman gelecek. İsmi mekan anlama göre ise güneş Allah ona özel olarak verdiği, tahsis ettiği yörüngesinde güneş dolaşıp duracak. Şimdi güneş çok tabi büyük muazzam bir kütle. Güneş. Çapı bir milyon 391 bin kilometre Çapı Güneşin çapı 1 milyon 391 bin kilometre çapı. Dünyamız 12 bin. Küsrü var bir şey var. Yani dünya onun yanında çok küçük bir zerre kalıyor. O kadar muazzam bir güneş kitlesi. Güneş Allah'a tabi buyuruyor Akra'yı kerimesinde ona ayrılan Allah'ın ona takdir ettiği yörüngesinde dönüyor. Nasıl dönüyor ama? Dönerek yalnız dönmiyor ama. Evlatları var, torunları var. Onlara götürüyor. Kim evlatları? Uyduları. Torunları, uyduların uyduları var. Dünya uydu. Dünya uydunun var. Ay mesela. Bakınız güneş demek ki bu müstakarında Kur'an'ın Allah bilirmesiyle hareket ediyor, dönüyor. Dönerekken de yalnız dönmüyor. Çekim gücüyle ona bağlanan uydularını da ve uydularını, uydularını da aynı aralıklarla götürüyor. Nerede dolaşıyor güneş muhteremler? Tabi bulunduğumuz galaksi adı samanyolu. Güneş bunun merkezinden hepi uzakta, 30 bin milyarlı mesafede. Yani Güneş, bakınız, yarı çapı 30 bin milyar olan bir yörüngede dolaşıyor. Yarı çapı 30 bin milyar yılı. Böyle bir yörüngede dolaşıyor. Saniyede. 250 kilometre gidiyor. Saniyede. Değerliler. Bir dakikada 15 bin kilometre gidiyor. Bir dakikada. Güneş dönüyor bu şekilde. Hareket ediyor. E, güneşte ne var azı cemaatimiz? Güneş bir termolüktör santral güneş. Enerji kendi yapısından. allah Teala'nın koyduğu kural gereği, denge gereği Orada bulunan dört hidrojon atımı bileşiyorlar, Biri helyum atomuna dönüşüyorlar. Fazlası enerji çıkıyor. Güneş, muazzam enerji saçı saçıyor. Öyle bir güneş. Şimdi, tabi asıl kuramımız güneşin tutulması meselesi. Bu önceden bilinebilir mi? Evet bilinebiliyor yine buyuruyor, buyuruyor. <gülüyor> Rahman ayet 5'te Eşşemsü vel kamerü i husbani. güneşin de ayın da hareketleri hesap ile ezelde takdir edilmiş çok ince hassas hesap ile bunlar yani bunlar şu alemde hiçbir şeye karmaşık değil Rastlantı değil. Tesadüf değil. <Gülüyor> Ve Mevla bürüyor Zalike takdirül azizil alim. İşte güneşi yaratan, ayı yaratan, yıldızları yaratan, yeri yaratan Mevlamızın bu nedir? Takdiri. Takdir irade belirleme Allah tamamen böyle dilemiş Allah bunu böyle belirlemiş Allah böyle bir kural bağlamış. bakınız öyle Allah el azizi Allah aziz rizze sahibi nedir aziz? hiçbir güç Allah'ın dilediğini bozamaz, değiştiremez engelleyemez hiçbir güç yani zamanla şöyle olacaktı, böyle olmuştu, hayır. El aziz budur. Allah da ne dilemişse, Allah ne takdir etmişse, hiçbir güç bunu engelleyemezler. Bazen fırtat kanunları bilinebilir bazıları, tam bilinemez. Şu, şu olsa böyle olacak, şöyle olsa böyle olacak. Bazı bilinebilir ama kulu elinden bir şey gelemez ama Bir şey gelemez. Ne günüş hareketi engellenebilir, ne deprem engellenebilir, ne yağmur engellenebilir, ne bulut engellenebilir muhteremler. Dünyanın en süperi gücü fırtınadan kasıp kavuruyor fırtına. Evet, meteoroloji haber verebiliyor. Şu fırtına geliyor. E, Şiirlere boşaltılıyor. Halk taşınıyor başka yerlere. Kaçıyorlar. Ama onu engelleyemeyler. İşte. Ve laf yürüyor. Zalike takdirul azizil alim. Bak. Ve anlamak. Aziz olan Allah'ın takdiri bu işte. Hiçbir güç buna karşı gelenmez. engel değiştiremez. el alim her şeyi en iyi bilen Mevla muhtemelen. Yeri göğü yaratan yani bir yaprak kumdamaz, Allah izni vermezse böyle buyuruyor. Besmele. Ve mâ tezmîrükâtin illâ ya'lemuhâ. Bir yaprak düşmez, kuruma dökülmez, sallanmaz Allah diledi olmazsa. Yine böyle bizlere buyuruyor. Ve şemse ve kamera, ve ve'n nucume bir emri. Araf ayet 54. Ve şems güneş. Ve'l kamer ay ve'n nucume. Nucum necmin çoğul, necim yıldız emektir. Yıldızlar da musahharatin emri. Allah Teala'nın tam emrinde, denetiminde, kesin hakimiyeti altında. اَلَا لَوْلَ halku <gülüyor> وَا لَا اَمْرٍ مَلًا بِيُرْيَوَ Dikkatemememem buyuruyor. Emiyi yaratmakta Allah'a izin Yani alemlerin Rabbi Allah'a izin Bütün mülk onun hakimiyetinde, onun egemenliğinde, onun kesin tasarrufu bütün mülk. Bir tek zerre başı başı değil. Demek güneşin dönecek yörüngesi ezede belirlenmiş hızı belirlenmiş bu tezguna güneş tutulması adı cemaatimiz ayın sonunda olur hangi ay İslami aylar Kamir ayların sonunda olur şu bulmamız aşağında ay safra ayıdır çarşamba günün sonudur bu ayı güneş tutulması mutlaka Kameri diş samaların en sonunda olur. Ay tutulması ise ayın ortasında olur. 14'ünde olur ay tutulması. Şimdi her ay ki melah biyor. Vel kameru kadder menazile. Vel kamera ayada kadder ona takdir ettik menazile menziller. Konak yerleri takdir edildik Ayının 28 menzili vardır. 29. ay kaybolur, miha denir buna. Tamamen karabila görünmez. Yani bize bakamıyor yüzüne güneş bulunmaz. İşte o zaman her ay, her kamera ayın sonunda dünya ay-güneş bize ay gelirler. Her ay olur bu. Ama arıçık bize gelmiyorlar ama. Farklı geliyor evvel böylece. İşte Allah'ın takdir ettiği zamanlarda o zaman üçü ayrı çizgiye geliyorlar bir defa. Güneş, Ay, e, Dünya'mız üçü bir araya geliyorlar. Araya geliyorlar. Allah'ın takdir ettiği zamanlarda oluyor. Şimdi gelelim inşallah Peygamberimizin zamanında güneş tutulması oldu mu muhteremler? Hadis-i Şerif Buhar'den aldım. Ali ı bin Şubekâle Sahabe-i Kântı Murgüre Hazretleri buyuruyor. Küsübet-i Şemsi Allah'ın Resulü Vesselam zamanında güneş tutuldu. Zaten kıyamete kadar ne olacaksa Mutlaka her birine az çok bir şeyi az saat yaşanmış terimde, hepsi olun haberi. Peygamber zamanında da güneş tutuldu. Yeme Mate İbrahim, Peygamberimizin oğlu küçük oğlu, son evladı Hz. Efendim Ali'semazetleri öldüğü gün güneş tutulmuştu. Peygamberimizin aralığında yaş, yıl yok ölüm bakımından. Peygamberimizin son çocuğu bu. Hasan ı Mâredin olmuştu. İki yaşına gelmeden, bir buçuk yaşındayken vefat ettim. Peygamber oğlu İbrahim. Peygamberimizin kucağında. Peygamberimiz ona karşı bir sevgi çok oldu Peygamber'e karşı. Mevlam öyle verdi. Sevgi verdi. Peygamber o kadar tabi yavrusunu sevdiği halde kucağında çünkü can çekişiyor. Bir peygamber de olsa eline bir şey gelmiyor muhteşem. Yani bunu şimdi bunu görüyorum özellikle. işte günümüzde efendim işte tıp çara bulamamış da okutsan olur. Bak, bak muhteşem. İşte okutsan Allah'ın da olsa kabul eder. Hayır muhteşem bak. Almalı şekilde. Peygamber Aleyhisselatü terenim çok sevdiği yavrucu İbrahim. Bir, bir buçuk yaşlarında çocuk. Peygamber'in kucağında can çekişiyor. Peygamber şey yapamıyor mu? Yapamıyor. Ve vazir İbrahim öldüğü günü güneş tutuldu. Fekalen nası İnsanlar yani sahabeler şöyle dedi, kendi konuşuyorlar. Küşibe de Şems İbrahim. İbrahim öldüğü için ona matem olarak gök tutuldu Dediler. Bunun diyeti de sahibi ama tabii. On dediler. Fekale Seyyidü'l-Selam der hemen müdahale ediyor. Burada kale fekale geliyor. Kale olsa bir zamansı olabilir. Fekale hemen bir daha anlamına geliyor. Şer peygamber müdahale ettiler onlara. şöyle bir de. İnne Şems'e vel Kamer'e Güneş ve ay da hayatihi. Güneş ve ay hiç kimsenin ne ölümü için ne hayat için tutulmaz onlar böyle. Yani filan doğdu da işte ay güneş tutuldu. Ya de tuzlu yok Bu olmuyor demek bu şekilde. Siz <gülüyor> رأيتم bunu gördüğünüz zaman peygamber işinde. Güneşin ayın tuzunu gördüğünüz zaman Fesallû Hemen namaza koşun, namaz kılın. Ve de'û ve çok güvenin, yalvarın. Adışı hep varlığı Demek ki günah tutulması bir doğa olayı bir gece gündüz gibi mevsimler gibi izlenmemesi gerekiyor muhtemelen. Bu tehlikeli işte. Tehlike bırak o karakter ya. Peygamberimizin emri bu. Fesallu. Güneşin tutulunu gördüğünüz zaman hemen namaz. Buna küsuf namazı deniyor. Küsuf namaz deniyor. Hemen namaz kılın ve çok dua edin. Allah'a yalvarınız. Şimdi günümüzde adı cemaatimiz bu Allah'ın ayetidir. Ay ve e, güneş. Tekrar şey başkası yok inşallah ki daha açıklamasar bundan İkmeter'in böyle bir olay, bir doğa olayı değil muhteremler. Çin abi günümüzde işte turistleri şunları bunları sanki bir doğa olayı, bir eğlence, bir seyir gibi. Onlara sorma gerekiyor. Mesela bir gemide olsalar o gün Dev dalgalar gemiyi sallıyor. Bu azan fırtına ses çıkaran ses çıkaran fırtına. Kimse hiç şakıyor. Gö gürlüyor çatır çatır. Yıldırıma dökülüyorlar. O zaman bunu izler mi seyir zevde? Korkar değil mi terimlerim korkarlar bu şekilde? Peki adı o da doğa olayı diyorum madem o şekilde böylece. E, Günümüzün kişi insan evinde bile olsa bırakamakları gemiyi de. Günümüzde bir kimse evinde bu olsa. Eğer çok şiddetli gök gürlemesi olsa ki çatır çatır, bazen camlar bile sallanabiliyor, şişeler çakıyor, yıldırma dökülüyorlar, o zaman insanlar korkuyor ama derler. Demek ki doğ olayı gibi bunu algılamamaya gerekiyor adı cemaatimiz. İşte götü zamanlar veya emri hemen derhal namaz kılın, Allah çok şu dua ediniz. Tabi bir olacak onuncu gün inşallah. Yine adi şehri Buhar'dan adi cemaatimiz biliyor Aleşem adetleri, güneş, şemsiye, kamera, güneş ve ay. Ayet anmi ayetiller. Allah'ın ayetlerinden iki ayettir. Allah'ın varlığına bilinen kudreti, azametini gösteren iki ayet bunlar gerçekten şerefe vicdan düşüren muhtarlar bizler güneşe bakamıyoruz bile baklas. Çıplaklığa bakamayız güneşte böylece. O ilaha göze bakmak muhtemelen. O güneşi yaratan değil mi? Onu o hidrojenle helyuma dönüştüren enerjiyi saçan güneş bakan dile vereceğim. Lahe yen kisan limet ehadin o kimse ölüm için tutunmaz. Velakin <gülüyor> Allah'a bak. Velakin Allah Teala Celle yü yuhavvu biha Allah Teala yuhavvu fi Allah korkutuyor bakınız. Biha gösterilmesiyle ibadehu kullarını. E burada biraz durmamız gerekiyor işte bakınız. Yani bir doğa olayı değil. Evet, vakti belirli. Çünkü güneş hareket halinde, ay hareket halinde. Yani vakit belirli. Önce biline biliyor. Neden Allah Teala yoruyor? Bu gizli, gayb ilimden değil bunlar. Bakınız. Şimdi bazı olaylar vardır ki gayb ilmine girer. Ancak bunu Allah Teala bilir. Mesela kıyametin ne zaman kopacağını bir Allah Teala biliyor. Bir de kıyamete yakın güneş üç gün görünmeyecek bak müteleminler. Kıyamete yakın. Üç gün güneş görünmeyecek. Ondan sonra güneş battan doğacak bakımız. Bu da bir olay. Hayat, bu bilinemeyecek ama bu. bu. Sır bu. Neden? Kıyametin bir alamet olduğu için insanların bu sıra ulaşamayacaklar. Allah'ın kullarına bildirmeyecek müteleminler. Ama güneş tutulması ise Allah bunu olarak saklamıyor. Mevlam buyuruyor. Güneşen hareketleri hesabı ile Hesap yapın bulun Mevlam buyuruyor. İzleyelim Mevlam buyuruyor bu Biliniyor. Ama Allah-u Teala allah Teala güneşin tutulması ile korkutuyor bak. Allah da kulağına korkutuyor. Yani korkmamıza gerekiyor muhtemelen bu da var ama efendim. Yani hiçbir şey olmadı da diyemeyiz. Korkmamıza gerekiyor. Peki ne olabilir acaba cemaatimiz? İşte bu bilmez muhteremler. Bu birmez şimdi. Ancak peygamberlerin döneminde olan olaylarda Allah'a tarafı peygamberlerden bildirirdi. Hangi peygamberse göre o dönem toplumda onu Allah da bildirirdi. Kavmine söyle. Şu zamana kadar iman etmezlerse, tevbe etmezlerse, ona başına şu olay gelecek diye. Bazen sel, bazen fırtına, bazen yıldırım, bazen deprem gibi muhteremler. Bu konu inşallah haftaya devam edecek. Ayrıca bu defrem konusu bilhassa özellikle. Bugün konumuz daha başka. Demek ki günün tutulması Peygamberimizin diliyle buyuruyor, buyuruyor Allah'a Teala kulunu korkutuyor. Yani Mevlam bir kulun korkun, Tedbir önlem alın. Nedir bunun önlemi? Namaz, dua muhtemelen. Bakınız. Bir ateşte geliyor gene tedbir getirin sadaka ürüninde var. Atışı, yani namaz kılın Kuşu namazını Allah'a çok duayı ediniz. Zekat, bir ve ve çok tebliğ getirin. Allah a, Allah Allah zikrediniz ve bir de tasadduk, sadaka vermek önemlik için bir alar Gelecek bir musibete önceden belirli mi muhtarında? O anda mı geliyor? Şimdi azı cemaatimiz allah Teala'dan gelen ne kadar helak olan ümmetler varsa bunların birden birden geri gelen olayı değil bunlar. Buyuruyor Mevlam'ın bizlere Kuran-ı Kerim'de hadis-i su ayet 22'de ma esab musibetin ma esab musibetin bir musibet başa gelme isabet etmez. Şil erzi <gülüyor> velahiyan feshik. Yer üzerinde bir musibet, felaket hemen oluşiverme anlamı. Bir felaket işte deprem olur, sel olur. Eee yıldırım da olabilir, tufan olabilir, şu olabilir. Ne olursa olursa, hatta hastalıklar birden gelmez. Velahiyan feshik de. İlla fi kitabin illa fi kitabin bunlara bir kitapta yazılmışlardır kitap nedir o kitap levh mahfuzda yazılmışlardır yazılmış <gülüyor> min kabli ende bir reha o şeriatı vermezden evvel o kitabı yazılmış mı öylamıyorum Filan ne zaman batacak? Filan toplum ne zaman helak olacak? Ne gibi helak olacak? Ne olacaksa Ezelle bunlar yazılmışlar. Peki o insanlara ne yapacaksın? Bu olacak mı? Hayır öyle değil muhtemelen hakkımız. Zaten bir kimse Allah'ı bilebilse o zamanı Kaderin sırrı kendi açılır mu İnsan Allah'ı bilemiyorlar. Haşla kişiler kendiyle Allah öyle zannediyorlar. Yani kendi bir akıl, fikri, bilgisi biraz varsa haşla Allah yani kendini koyuyorlar böyle şey. Nedir uluhiyet? Nedir rubiyet? Tam da yaratan bakın dedim ya böyle On bin sene sonrasını da bir milyon sene sonrasında, milyar sene sonrasında hepsini bilen Mevla. Hazır kayı bilen Mevla'nın işi. Şey. Yani demek ki şu zamanda, şu toplumda böyle bir hal olacak. Bunu mevle biliyor mu teremler? Bir kadın, iki üç tane çocuğu var. Ufak tefek çocuklar da var. Ama kadının da acil bir işi var. Dışarı çıkacak. Markette hiçbir şey işi var. Sobada yanıyor. Kışta. Şimdi kadın ne yapıyor? Üç tane çocuğu var diyelim. Biliyor ki biri uslu bir şey yapmaz. Yapmaz. İkincisi o da kendini yapmaz ama üç numara var ya onu baştan çıkarabilir. Kadın gider bir gelir her şey altı olmuş. Kim yaptı? Kim yaptı bunu? Tabi bir usul yapma sonra. Hani ben bir şey yapmadım, tamam Sen yapmasın biliyorum. Sen ne yaptın? İşte abim bana böyle yaptırdı. Bak muhteremler, az cemaatimiz. E bir anne bunu bilebilir mi? Bilirim muhteremler. Bir öğrenci sınıfına bilebilir. Bir hoca öğrencinin sınıfı aynı dersi verir, aynı öde verir, anlatır onlara. Ama hoca bilir ki öğrencilerinden şu şu o güzel dinler bunu yapar bu. Filanı dinisi yapılmaz. Şu temmeli zaten yapmaz. Ödeğini yapmaz. Ya ne da cemaat edin, bakın değil ya? Bir hoca öğrencilerin durumu az çok ön sevgi sizi biliyor. Bir anne tahmin edebiliyor. Bir baba da yaşlansa da çocuklarına bir sermaye vermeye kalkışsa baba da tahmin edebilir. Yak doğru en yakın tahmidi bir baba edebilir. Hepsine aynı sıramayı verir, tembi eder, vasitede bulunur, Ama baba bilir ki A olan oğlu bu paraya yer bitirir kötü yollarda. Ama ayrı veriyorlar böyle. B olanı e işte idare edebilir, kaybına bunu üçün üstüne koyabilir. İşte adı cemaatimiz Allah Cari'mıdır, Rabb alim evlâmidir bizi yaratan, işimizi yaratan, ruhumuzu yaratan velamız Allah tabii ki biliyor aziz cemaat, öğrenebilir. Yani şu şu senesinde, şu zamanda, toplumda öyle bir şey onun günü olacak ki artık bir insan söyledi büyük küşülmeyecek. İşte o zamana göre böyle bunu takdir etmiştir. O zaman geldi mi musibete gelir mutlaka. Yoksa haşa, yani Allah-u Teala gazabeyle kız yaptı böyle. Maşe, i̇nsana mahsuslar muhtemelenler be. be. insan mahsus. Artık insan ne yapar? Oğraşır, uğraşır, kızar, mızar, söyler, daralır da artık hiç kalkar, devur, vurur, kırır. İnsana mahsuslar muhtemelenler. Allah-u Teala Mevlamız ezeri takdir etmiştir. İnne zâ bak yesir bakmelâk. İnne zâlike. Ezelle bunları yazmak, Allah'a layık si Allah'ına Allah çok kolaydır. Aziz cemaatimiz, felaketler olurken de gene bakınız, felaket olacağı bir konu yok bakın Allah'ta. Hadise böyle geliyor. Allah kulunu korkutuyor. Uyarıyor Allah kulu böylece. Yani kulum, ayarlan denk kal, tövbeni yap, bana dön Mevlam bu anlama geliyor. Yalnız fenakiyetler olurken de iş öyle çırnayın çıkmıyor. Öyle rastlantı da kargaşa olmuyor bakın arkadaşlar. Mealı buyruğu bize ayet 73'te. Ve lehümül mülkü yemüni fehufis-sûr. Ve mülk mülkiyet Yine Allah'ın. Yevme yunfehu Suriye sur üfürüldüğü günde yani kıyamet koparken de bakınız. Sur üfürülüyor kıyamet koparken de dağlar parçalanmış toz duman halinde uçuşuyorlar. Yıldızlar dağılıyorlar. Patlıyorlar genişliği yıldızlar. Bütün alem bütün galaksiler Hayal edilemeyecek bir korgu bir olay oluyor, böyle karmaşık oluyor. Ama bunlar her biri Allah'ın gözetiminde, iradesinde, denetimde oluyorlar muhtemelen. Yani sel de gelse, yıldırım da düşse, köfte de gürlese, defem de olsa, her şey Allah'ın yine denetiminde, kontrolünde. Bunun kişi egemenliğinde her şeyine. Bela diler ki, bela dilerse kulu on kalbin altına kalır, bunu karanmaz. Çadır gibi düşer, yıkılır bir anktanda. dilerse. Bak. Şimdi cemaatimiz küsür namazına ve dua kısmına ne yapmamız gerekiyor? Peygamber'in zamanında bir defa oldu Güneş Ali Zaten Peygamber'in son zamanlarında olduğu bu Güneş <gülüyor> Hemen Peygamber Ali <Aleyhisselam> Hazretleri <gülüyor> müdaadi gönderdi. Haberci gönderdi. İnsanları cemaate, camiye çağırdı hemen. Esraatü camiye o zaman derlerdi. Nafi namazlarda ezan okunmaz Kamet getirilmez. O zamanlara biz sabere verilmezdi. Yok vermiş İslam'da. Böyle oldu oldu zamanlar tek emriyle korsu sahabeler başta barmaya. Es salaatu camiatun, es salaatu camiatun namaza toplayacaksınız dedim bana. Hal ki toplandılar. Fakat azı cemaatimiz bir gerilim oldu bakın hamdülillah. Bir gerilim oldu. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri tabi bu esrara vakıf Peygamber Yani ne oluyor? Ne ediyor? Evet güneş az bir zaman da olsa onun şu ağlarının enerjisini dünyaya gelmemesinden mutlaka bir gerilim oluyor azıca mahalde. Bu doğal değil. Böyle. Normal değil. Anormal bu. Ve biliyorsunuz ki bütün zerrelerin her şeyin temeli atomlardır. İster gaz halinde atmosferde olsun, ister katı yerde sıvı olsun, denizde olsun. Atomlardır. Atomlar da çabuk hemen etkileniyorlar. Etkileniyorlar, atom etkileniyorlar. Fakat, Allah'ın bir ismi de el maniu var. el maniu var. Mâni'u. Evet, yerde atom etkilenmiş, fayat etkilenmiş, Atmosferde havalar, şunda bunlar etkileniyorlar, atomlar hareket ediyorlar. Ama kullar namaz kılınca, kullar dua edince, Mevla, elman ismiyle Allah'ın etkiyi gideriyor. Gider Ebu Geçen hafta kader konusunda bir hat okumuştum orada cemaatimiz. Gelmiş, gelecek musibetlere dua fayda veriyor. Çünkü buradaki hikmet ediyor. Allah kulu korkutma, uyarıma. Ayağından kal. Kulun bana döneceksin. Kulun başı boş değilsin. Hevel bir şey güneşin hak ettiği belli. <gülüyor> Ama güneş yaratan kim Allah aşkına? Güneş yaratan kim? Sen'e ya. Ne güneş bakın böyle şey böyle. Bir saniye bakmadın. Güneş bir saniyede de dört bin milyon ton kötü ediyor Bak bir saniyede dört milyon ton enerji saçıyor. Enerji rüzgarı saçıyor. Öyle muazzam bir güneş. Onu yaratan kim? Onu yöneten kim? Ondaki enerji kuralının dengeyi kuralan koyan kim? Onun yörüngesini çizen kim? Kızını çizen kim muhtemelen? Bakın. Bakın ne yapıyor güneş? ile beraber, Uyduları ile beraber, bak görüngesinde, Sarih'e de ne kadar gidiyor? 200 kilometre bakım. Saniyede 250 kilometre saniye gidiyor bakınız. Daha saniyede 1000 km bakınız. Mesela biz bir dakika önce başka dedik uzayda. Başka dedik. Biz de şu uydusuyuz dünyamızda. Aynı değil dünyamız hepimizde. On dakika önce biz başka dedik uzayda, Biz sadece önce biz başka dedik uzayda, başka dedik uzayda, başka dedik uzayda, başka dedik Bak, ben şimdi. uzayda bizde şu boşlukta, yani dünya gezip gidiyor böyle şey, güneşte bir haber. Esma, bir hadis-i herifler bu arada yine uzun olduğu için şu kısmını aldım yalnız. haz Esma buyuruyor. haz Esma haz Ayşe validemizin ablası muhteremler. haz Bekir'in kızı kendisine. haz Esma diyor ki eti eti Aişeteh ben diyor Aişe yanına geldim diyor. Kıskanaşken yanına geldim diyor. Hine hasefeti şemüsü güneş tutulduğu zaman göğe tutulunca bir tabi gerilim oluyor medine'de. Tabii peygamber bu sırrı biliyor, Sema Hazreti. Fakat bir de adı cemaatimiz peygamberimiz son peygamber olduğu işin peygamberimizin durumu gerçekten çok ama çok güç. Çok güç Önceki peygamberler belirli bir topluma, bir dönem için geliyorlar. O toplumun aklına göre bilgisine göre anlayacağı dil ile toplumu anlatabiliyor olardı. Kolay olunlar işin. Işte. Ama peygamber durumu gerçekten çok mu? Çok zor peygamber durumu. Tırabı. Çok zor. O dönemde he, ne anlasın peygamber okuyun ki sahabeleri anlasın gün içinde hareket edinçlilik anlatabilsin anlayamazlar. İnkana kalkışlar Allah korun kalkanlar. Ancak peygamber e bu kadar anlatabiliyor. Allah'ın ayetleri de bunlar Allah'ını korkutuyor kullarını. Şahaz Esma buyuruyor, hadişlere geçiyorum. Güneş tutulduğu zaman ben de kardeşim Ayşe'nin yanına gittim. Fîzen nasu kıyâmün yusallûne Beşte gittim, baktım. İnsanlar ayakta namaz kılıyorlar. Fakat öyle bir gerilim var meşhette ve izahiyye kaimetün tusalliye. Baktım karşı Maişe'ye arkası gördüm. Ayakta o da namaz kılıyor. Esma anlatıyor bunu. Ayşe'nin ablası. Meşle gittim. İnsanlar bir gerilimde heyecanlandılar. Karşım Ayşe'ye baktım. O da ayakta arkada namaz kılıyor. Fakültü. Ben diyor çok heyecanlandım. Ken tutamadım. Dedim ki diyor Karışım Ayşe'ye Ma dinlasi. Ne oldu insanlara? İnsana koşuyorlar, bağırıyorlar, cami koşuyorlar, namazalar şu anda namaz uzun okuyor peki namazı da çok uzun kalıyor Peygamber. ne oldu insanlara ne var? Ayşe validemiz o anda namazdayken namaz olduğu halde abbas'a esma tutamıyor ona soruyor namaza ya Fi işaret bir ile samai. Az aşıklarimin baştan süküt etti, yani namaza cevap veremez. Fakat ablası çok heyecanlı, kalbi duracak, soruyor. Ayşe ne oluyor, ne var, ne oluyor Allah aşkına söylediğince elini kır kaldırıyor. Ya bakma. Yani, yukarı, yukarı, yukarı, yukarı bak. yani yukarı, yukarı bak anlamına geliyor. Yani elini 50 kadın en kaldırıyor. bence. Elini gösteriyor. Ve kalipsü bana Allah. Ve Süvanla diyor. Pekul de ayetün ferşera inam. Buna dolayı namaz kürsüsü etti. Başını hafif sallıyor ne anderten. Az ezma hemen onda namaza durdu muhteremler. Fakat namaz çok amaçlı uzun namaz kılıyor muhteremler. Bir rekatında Fatih sonra Bekara Suresi okuyor. Başı 50 kışu sayfa. İkinci de nisası okudu. Peygamadır. Rükü secde uzun uzun uzun. Hazir Esma zaten acı koşulara gelmiş, heyecanlanmış, namazda da demek bir hal olur namazda, mescidde, olunca düştü, bayılır gibi oldu. Oldu. Namazda tabi bozuldu. Başına mı su alır diye başına diyor. Öyle yapıyor. Şimdi ancak zaman gelir Allah'a bu namaz olacak? Bu namazı kılmamız gerek adı cemaatimiz bakınız. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Resulullah iken bakınız. Ve peygamberin zamanında Allah bu ümmeti helak etmeyeceği kesin iken ayet-i kerime bu öyle iken peygamber Aleyhisselam Hazretleri Allah'ın gazabını yine yerleşemek için hesabını topladığı Namaz namaz kılılar. Şimdi namazı kılınacak bu namaz. İsmi küsuf namazı. Küsuf namazı. Unutacak Allah Allah'a iş namaz kılacak da şekte de olur. Olabilir. Üsül imamın cumati bindasi inde küsufi şemsi keteini. Ve fıkıhtar şöyle buyuruyor. Güneş tuzlu zamanlar Cuma kılır imamlar. Eskiden Cuma namazı tek yerde kılınırdı. Bir şehirde. Büyük yerde kılınırdı. canlı kılınırdı. Medine kılınırdı. Yine bu şekilde yani bütün halkın iştirakı için böyle buyuruyor. Cuma imam insanlarla beraber iki yerde kağıt bu namazı kılarla İki namaz kılınırdı. Cemaate kılıyor. Fikir rekatin, rükûn vâidûn. Her rekata bir rükû. Her namaz öyle değil mi? Öyle de hazret Ayşe Aişevalim'in rivayet ettiği hadiste, hadis sahih, hadis-i buhârededir, Peygamberimiz her rekata iki rükû atı yaptığı müdürlüğü Bir rivayet tamamı. Bunun için Şâf-ı Mesib'i bu rivayeti alıyor. Daha kuvvet olarak bunu görüyor. Demek ki bir Müslüman kardeşimiz o gün namaz kılarken eğer şah ve Meslebi'ne sahip ise öyle yapması gerekiyor. Bir rekatta iki rükü. Has-ı Ahşe rivayeti bu. Has-ı i̇bn rivayetine göre de İmam-ı Azam bunu alıyor. Halif bunu alıyorlar, alıyorlar. Şimdi onlara göre şekilde namaz kılması gerekiyor. Niyet edecek? Elham okunacak, arkadan bile kadar uzun okul okuyacak, bile kadar. Mesela Yasimli onu okur, Tabarak okur okuyacak, rüke edecek. Sonra uzun rüku. Allah tesbiyatı en aşağıya yüzde yapmak falan söylerim. Biz de yapamadık o kadar rüku. Sonra Peygamberimizin rükünden kalktı, tekrar yine konu okudu, tekrar rüküye gitti, sonra secdeye gitti. Bu bir vaaydı. İşte Şah Mesihine göre böyle yapması gerekiyor. Hanefi göre ise nedir? Hanefi göre uzun kıraat yine sünnetir bunda uzun kıraat. Niye dedim ya Rabbi? Küsuf namazı kılmaya. Niye dedim olan rızan için Küsuf K ü S U F. Küsün namazı kılmaya Niye dedim. Tabii yine Sübhaneke en üstü Elham sonra Kur'an'dan zamm sure. Kişi ne kadar uzun biliyorsa onları okur. Efendimiz işte kısa sureleri biliyorsa elindeki aşamayı biliyorsa onları sırasyondur okur. Onları okur. Dilerse aynı birkaç sure biliyorsa onları tekrar okuyabilir. Farz namazlarında tekrarlanmaz aynı rekatta. Amel-i namazında aynı rekatta aynı süreyi tekrar okuyabilirsin. Hiç iyi şey yoktur bunlar. Bundakidir amaç Uzun olmazsa. Fatih okundu, Zams okundu, Rükü'ye gidiliyor. Hanese'ye gidiliyor. Rükü de tabi tesbihat. Sübhan Rabbil Azim denecek ama 3, 5, 7, 10, 20, diyebiliriz kadar muhteriler böyle. Allah'a yalvararak Sübhane Rabbiyel Azim Sübhane Rabbiyel Azim diye böyle yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş saymak gerekir bana böyle. Sayı gerek istemez, söylemek gerekiyor. Ondan sonra ayağa kalkılıyor tabi. Semihallahu limen hamideh Rabbana velikil ham diye. Allah'a ben secdeye varılır. Yine secdelerinde uzun olması burada gerekiyor. Uzun olması gerekiyor Burada Subhan Rabbiyeli al-Aala, Rabbi, Rabbi diye böyle yıldızlarda okunacak, iki kalkılacak, yine besmele, fatiha, işte birlikte zammü süre, yine yürüyüp gitsi yapılacak. Namazdan sonra eğer Müslümanlar toplanıp bunu camaate kararlarsa bu daha eftal. Mesela imam <gülüyor> fendi ikna ederler, camide denmesi kalırsa daha eftaldir. Ama böyle bir cemaat bulunamazsa tek tek kılınır. hanımla eline tek tek kılarlar bunu. Tek tek kılınır, cemaat tek kılınır. Ve namazdan sonra dua. Dua. Uzun olması gerekiyor bu duanın da. Uzun olması gerekiyor. İsterse kişi oturuyor yerde kıble dönüş durumunda. Eğer cemaate kılındığı durumda ise imam olan kişi İster cemaat dönebilir, ister ayağa kalkıp köy dönüp dua yapabilir. Yani burada uzun dua yapma gerekiyor muhteremler. Cemaate kılındığı zaman İmam Azza Ebu Hanife'ye göre imamın sesli okuması. İmam göre ve Şafi'ye göre ise içten okuması, gizli okuması gerekiyor burada. İkisi caiz yani. İkisi cahildir bunların da. Yine azı cemaatimiz hanımlarımız o durumda özürlü halde olurlarsa tabi namaz kılamazlar. Namaz kılamazlar ama hadişte buyuruyor Allah dua ediniz. Dua edecekler. Tekbir. Allah tedbir getirilir. Bir de Yunus Aleyhisselam Hazretleri'nin de tesbihatını da okuma gerekir azı cemaatimiz. La ilahe illa ente sübhaneke inni kuntimine zalimin Tekrar'yı mazı cemaatimiz La ilahe illa ente sübhaneke inni kuntimine zalimin Ve elhamız bu. Kur'an'da vardır bu. Yunus Arşem bunu okudu yer balığın karnındaydı. eğitim edilmiştir. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Venâdâ fi zulmâ melâbıka. Venâdâ fi zulmât. Nûsul selam. Zulmât zümmetin çoğulu. Gecenin karanlığı, tipi karmış, şey varmış, fırtına varmış, yağmur varmış, bulut varmış. E bir de balon karnında orada bunu okuyun Resulü selam. Melâbürü ve kizâliken nüncil müminîn. Kim buna adı amellerse onda bulunduğu dalıtan kurtarır melâ söz veriyorum ben veriyor. Şimdi işte azıca cemaatimiz yani güneşin tutunması ile deprem arasında kesin bir bağlantı yok muhtemelen bak. Bu şekilde böyle şey. E, ne ayet-i kerimede ne adış yerde böyle şey. Demek ki gün tutunması ile deprem olay kesin bağlantı yok. Yalnız bir doğa olayı da değil ama. Yani basit bir olay da değil. Bu da var. Resulullah bir sana buyuruyor, Allah'ın okunu korkutuyor. Kim bazen korkarsa o günü daha olabilir bu. Yalnız özellikle bizim cemaatimiz tam günün son başlayınca, başlayınca namaz ama o zaman başlıyor olur. anlamada namaza durulur. İşçilerin işlerinde işte fabrikada şurada burada cemaat yaparken cemaat yaparlar. Yaparlar. Kim tabi daha biraz krali uzun biliyorsa işini okuyabilir, sesli okuyabilir. İkisi olduğu hanefi, kâhiddir, bunlar cahiddir. Bilhassa demek ki namansa dua ile allah Teala dua hürmetine muhteremler, eğer bir felaket varsa bile bunu söylemişler, ülkemizden kaldırış alacağım Kaldırı muhterem böylece. Yani korkmaya gerek yok muhteremler. Çünkü biliyorsunuz, ayet-i okudum, gerek yeryüzünden bir felaket gelecekse, yeryüzünde, insana başı bir şey gelecekse, bu önceden yazılmış. Bak, yazılmış bir şey bu. Takvi edilmiş. Yazılmıyor bu. Ancak hadisleri geliyor. Dualarla. Dualarla. Bir de tasadduk. Yani sadaka vermek muhteremler. Yani o gün inşallah herkes yere eline geldiği kadar çevresine yetinme, şuna buna az çok şey vermede çalışmak lazım muhteremler. Bu için sadaka da çok belayı def eder. Kaldırır. Allah'a çok zikterim inşallah muhteremler. Mevlam inşallah ülkemizi İslam ve Mevlam korusun inşallah. Lillahi Fatiha.